Hayrullah ile Allahü aleyhi s-salām, bismillāh, ramadillah, as-salām, alaḥamad. Allahü ala s-salāt. Allahu akbar. Şehitlere, şehitlerimize mahmud. Sübhanallahi ve teyhim. Allahu ve biraz daha iyi diyeyim. Aysel Bey'in sesimde biraz rahatsızlık vardı. Kusuruma bakmayın. Bende stok yoktur. Ben ona tarzıyorum. Onun için de tarz edemiyorum. Sizlere de bir de sözleştik. Şamşerif'ten aldım sizi. Şamşerif'ten telefonda görüştük. O vakit Fethatı'nın yanımda Şam'daydı. Ondan sonra Avrupa'ya oldu. Efendim bu hususlar size bir dergideki yazılarla. Bugün de sözümüzde durmak oldu. İnşallah... Karşısında YF'de başladık mısın? Biraz sonra bir yediğe. İnşallah önümüzde de 7 Ağustos'ta Avrupa'ya geleceğiz. Tekrar onun da cemaatinden sürekli, Efendim Hazretleri'nin içiyemleri değil o zaman. Mezmuren o ilanımız gerekir. Gece Ağustos'a kadar bu hafta içinde işte, bu arada beden ediyor. Arka, arkasında yazıyor. Ramazan şehitleri de hamile tasip oldu inşallah. Komünet yaparız. Fakat hamileye gitmeden evvel beraber geliştirilir ki Allah sesini de inşallah. Ve Rabbim kasip ederse 1 Ağustos Cumartesi akşam namazını mütakibine yine böylece oluşuruz. Belki biraz daha uzun nefesini konuşuruz. İnşallah. Böylece de helalaşırız, fedalaşırız. Selamlarınızı altına sular götürürüz. Söylü Allah'a aleyhisselatı. Biraz sonra oluşuruz. Uluşmayı da unutmayalım. Birbirine duyurum. Kardeşler, mazal Allah için bir araya gelmek Yarın gece Allah Azze ve Celle se Fatihte İstanbul'un Fatihte yapacağız. Hem darbe ve canlı yayın verecek, Hem internet canlı görülüyor. Çünkü izleyenler orada sohbeti izlemiyorlar. Hocam bu 88.3 çıkıyor. Şimdi, Şimdi... görelim 97.8'e değişmiş diyor. efendi. o çekmiyor. Çekmiyor, yani o zaman internet çekiyor. Cüppelavut.tv canlı gözücükle veriyor. Yani ben burada oturduğu Yarın aşağı 9'dan sonra. Geniş kokret, mirak İnşallah yapacağız. Onu da, Onu da soralım, hep haberi yok, her yeri takip edemiyorum. İnşaatallah ama sizler bu iliklerden istifade edersiniz, arayanlar adreslerine ulaşacak. Rabbimiz Cevâhi ve Teâlâ Muhammed Mustafa s-sırtallâhu aleyhi ve sellem Ekse evet, şey, İmaretlere göre Recep'in 27. gecesinde, yani yarın iki gece hem de tam yarına denk geldi Pazartesi gecesi. Aslında Recep'in 27 ise Pazartesi'ye denk gelmez, Pazartesi'ye denk gelmez. Her sene değişir ve bu sene 27. gece Pazartesi gecesine denk gelmesinin münasebetiyle tam miraj gecesi oluyor. Çünkü orasında hazır mahseder, mirajı hangi gecesidir? Pazar tesi gecesi. Rasulullah Aleyhissellem, Pazar tesi gün günü gecesi, işte tam imsak vakti gün doğumuyla, güneş doğduğu değil, gün doğumu imsak demek. Pazar doğdu, Pazar tesi peygamber doğdu, Pazar tesi miracı çıktı gece. Pazar tesi mekenden çıktı içeride. Pazartesi ve diniye tafili okulu yetişti, girdi. Pazartesi vefat etti. Bu itibarla, Kâhira Efendi Efendimiz'in başına gelen hadiselerde Pazartesi'nin önemi büyüktür. Yani 27'de Pazartesi gecesidir, İslam'da gece öncedir, gündüz, sonradır. Yani 27'de ve lakin 27. gün ne zamandı? yarın değildir. Yani nedir? Hazar tezimdirdir. bizim örneğin millet biraz boşlusa yani yanlış bir sahipti kandilin depremi deki günü borçlu tutuyorlar. Ee, ve carilerine baktık şimdi şurada ilan ediyorlar. Diyorlar ki yani borçlu karşılamak isteyenler yarın borçlusun diyorlar. Ama hazine dolarak hadis heriflerinde ne anlatılıyor? 27.2 gecesi ve günü günü ne zaman oluyor? Yarın değil. gün ömrün günü. Erkandeli erkezi günü. gün olur. İslam'da geçerken gün sonra olur. Bunu çok süper söylüyorum ama hala tam hadisi olarak geliştirmek herkese. En son var. Ondan sonra s.a.v. buyuruyor. Fîr-i Bâlefe neyledir? Recep ayında bir gece var. Şimdi Retif aydayız. Muhalef ayında bir gece var. O nasıl bir gecedir? Yükteb-ül-i'amil fiha hasenâ fîm O gece ibadetle sâh-ıh-âfellet o geceyi geçiren kişiye yazılır. Ne yazılır? Yüz senenin sevabı yazılır. Yüz sene Şu anda Ortalama ömrü 70 senedir. Yüz sene yaşayan Milyonlarla biridir. Yüz sene yaşayan da Yüz sene bir haber Çıkmaz. Çünkü onun çocukluğu, yaşlılığı Vesadesi, uyuması, Yemesi, yemesi, yemesi peşleri ihtiyaçlarını görmesi dışarı çıkardığı zaman ne kadar imadetim olursa olsun 10 sene, 20 sene, 30 sene amel bir adamdası var ve dolaşık ortadan En fazla amel elde edilebilir dolaşık. Ama burada ne uyan bir şerif bir adam hiçbir ayşemeden namaz, fikir, ibadetle 100 sene geçişer. Bunu evveli követler yapıyor. Adam ömürleri sene uzun oluyordu. On için 20 sene, 30 sene iki camat diğerlerini buluyordu. Bazı abitler vardı, zahitler vardı böyle uzun yıllar ibadet etmiş durumda Şimdi bu adamların ömürlerinde ibadetlerinde 100 sene buraya koyalım. Sırf ibadet. Gece var, sabit gece var. O gecede ibadet ne yazılıyor? Bu kişinin yaptığı yüz senelik ibadet buna bir gecede yazılıyor. Peki hangi gecedir? Ve Bacine, murecebe, üç gece kala. Yani yani ki ge gecede. Ondan sonra üç kalıyor. 27. gece Olmadı. Bu de çok var. Çok kazançlar var alarak olmamak çağırdı, zarar etmemekte yaptı. Efendi Hazretleri ömrüne neler buyurdu? 30 sayfa yazdım. Ömrüne Efendi Hazretleri buyurduğundan bu eğilimden, eğilimden, iki darbe bir araya gelmez. Önümüzdeki sayı halimanı takip edersiniz görürsünüzdür. <gülüyor> Resulullah'ın resimliği de sarıcılığından 40 bayrağı namaz yapmak. Mesela bir müjdeyse var. Onu okuyorum. Ben sana değerlendirmesini değerlendirmek istedim. Kim benim bu mescidindir, mediyedir, kürk paket ama peş peşe olacak. Kürtübe doğru, baralar cümlelerden, baralar cümlelerden, mübediyetten Azaptan baralar fiyazılır. Ateşler baralar ne yaptıklar? satın dünyanın kârları kazanmak durumundadır. Bu pazar bir kere kurulmuştur. Ve bizim hakkımızda en az ücreti doğmak <gülüyor> üzeridir. Birbiri doğmak üzeridir. Çoğumuz şu yaşadığımız yaşa kadar yaşayacak değiliz. Çoğumuz. Burada genç ihtiyar hesapla yapılmıyor. Gençlerin çoğu da şimdiki yaşa kadar yaşayabiliyor. Onun için diyor. Üstümüze çullanıyor. Fitneler, meşguliyetler, geçim çıkıntıları, çoluk çocuk sesi, evlerinde doğrultuktan sonra başka tercihler. Bütün bunlar bizi meşgul edecek sebepler. Yani hakikaten insan evvelce bulduğu huzurlu bulamaz oluyor. Tuttuğu orkuduğu tutamaz oluyor, kırdığı namazı tutamaz oluyor. Benim karşıda çok yok kırk geçtim ama yine de Allah'ın dostu çarşır eder misiniz? E, kıymet bilirsiniz, yatırım yaparsınız. Gelin, gelin bir şey alalım. Yedik, işlik bu bir kere sonra ne yapacağız? On üçüncü Dünyakârı kendisi gibi validir, ahiret kendisi gibi kârla babidir, kazanırsak iyi, iyi, diyebilirsin. Ama dünyada ne katarsak şey görürüz. Yan anda yeniden de kutarlayamaz. Yani ya böyle. Çok zenginim var. Kaç kere Recep Şerif'de? Elhamdülillah bu şakak olun. hayat, seneler oldu. Şimdi bu Recep Şerif'de çıkmak zorunda. Allah'ın hain verdiği yiyor. Allah'ın hain verdiği yiyor. Dualar üzeri kabul olur. Sevaplar katlanıyor. Günahlar katlanıyor. Allah'ın mağazası. Fazileti haberler. Bu Recep Şefikli sayesinin sonunu anlattım. Hem kitaptan okuyun. Ne istiyorlar, ne zikirler. Kaldı üç gün. Yani dişimize çıkıp şunları geçiştirelim. İnternette konmuş olabilir. Bu başka anlattım o sohbeti olduğundan ne Her yerde şey komşecek vakit bulamayabiliyorum. Ancak sonra insan duyduğu zaman eyvah! Neler var bak, neler var Ya üç güldü, bir zaman dilimi var. Recep hakkından oluşuyor. Şimdi yani 27 günü geliyor. Onun gücü çok muhteşem. Çünkü Selman-ı Fakşi'ne evlat eten hadiste gününü de söylüyor. Selman-ı Fakşi'ye odaylanan urağın. Karasullahi Aleyhisselatü Mustafa Sallallahu Aleyhi Veseket Ne oluyor? <gülüyor> Yarının, bir i Hacif bir gün var O hangi gün? Yarı değil. hangi gün var? Ve gün? Bir gece var, hangi gece? Hangi Ben sana gün? Kim o günde oruç tutarsa, Yani Pazartesi Zaten sünnette, pazartesi zaten var ama bu şimdi 27.2'dir olur. <gülüyor> Karnabeyiz'in kelleyleyle o geceyi de ibadete geçirirse, gelir meclis olur. Ondan sonra da gider. Erdene, teşkil namazı var, Biliyorsunuz teşkil namazı var. O sonra ben size bir namaz anlatacağım. Şimdi buraya tek bir saniye kılar. Gecenin namazı Yani gecenin namazı var, yani namazı var O namazları kılar. Bu ne gibi Binlerce yıl oldu. Dünya kurusu kuruladı. Ben öyle Arpaşkörçular gibi milyonlar zeyi oldu demiyorum. Onlar Arpaşkör. Milyonlar, milyonlar, bir Ama binlerce yıl olduk ki Yedi bin yıla doğru gidiyor. Bizim kaynaklarımızda, İslami kaynaklarımızda bize ulaşan ilme göre dünyanın ömrü yani yedi binlerce Bu civardan binlerce yıl oldu. Bu kadar yılda bir ciddi meygamberler, alimlerle gelip geçtiler ve geçirdiler. Ama Recep'in 15-15 27. günü oruçla geçen ne gibi? O binlerce yılın içerisinden tam 100 seneyi çekiyor. Bu üç senede sıra oruç tutmuş gibi. Sıra. 100 sene sıra doğmuş tutan buraya sen 22 gün tuttun yanına şimdi havalar sıcaktır yazın en sıcak zamanlıdır ve en uzun günlerdir bu itibarlar o gün bir de artmıştır kazancı çoktur. fakat haramlarla sakınmak şart. 5 ay namaz kılmayan bu artık kamla kral almasın haramlardan oluşan yani orijinaltasında haramlar yapan orucunun da bu faziletleri var. Böyle geliyor ama neden kalori yani. düşük oluyor? zaman kalori düşük oluyor. O düşük eli bol kalmıyor da konuşmaya da Öyle değil. O fark elidir. Tabii ki giyen şey adamın açılır ve aç Şimdi nerede ne diyecek? Gerçi adamın ulaşmak ulaşamayacağı var ya, Böyle adamlar var. Yani. Bu olay nedir? Kalem işgalı mı? E nasıl oluyor yahu sen nasıl sen Nasıl ya? E şimdi sen fayda Sen imanlı insanlarsın, sizinle konuşmak güzel oluyor da, Biz de o değiştirmek, yoksa Allah bize basit versin işar. Geçen Allah'a evet. al. Deyse, al. Amen. Yeah. vardı, öyle güvüşlüdür varlardı, mübarek vücudu çok güvü değil. Salallahu aleyhi ve sellem. Muhammed, Muhammed, Muhammed Muhammed. Ne olur? Hadi sen, ya, Allah ne yapar Salallahu aleyhi ve Sen çok güçlüsün. Ben bunu tahliye müşrikler sana bir bezle ediliyor. Tatlice gittik. Her adıya Allah'a emanet, kadar O annemin en zor dönemlerden deriz sonuçlu falan teselli etti, soydanlardır. Efendim, biraz daha Orada günlerce bir ihmalete çekiliyordu. de yemeği o şimdi sen çok Oraya yemeği çıkarıyorum. Aslan'ın götürüyorum. Hatice Halim'in de Cevra İşte yok, hiç yok, hiç yollunma yok. Sen sizi şey çekiyorsun Allah'ım ben kapat için? hadi gelme yorgunluğum kalır mı? Üzüntüsü kalır Böyle Sonra öfak etti. allah Allah-u Teala Cendin'in allah dair Bu şekilde bu üzüntülerin Resulullah ve sellemden kaybolması için din aran, bu üzüntüler din aran. Yoksa amca bölümler Bu idifarda Allah'tan yardım geldi. Ve Cevalli Cev Cev Arcan buyurdu ki sen bu zaman ayar Rabbini görmek ve kelamını işitmek istiyordun ya. Tamam. Şimdi bu gece sana bu yerde nasip olacak. Onun için gidiyoruz. Dünyaya ayak ayak olan ben hayvancığım en, ne avyor gözlü bir bakıyor ne avyor gelen bir insan gözlüne ne olur bu adam bakıyor, bu köver kadar geliyor yani. O da gözlüğü yere en uzanan adamın yaptığı bir adam çok takviye Böyle bir yani hayvandır. O çok güzeldi. bir söz bense, öyle sen öyledik dedik. Ve böylece bu çok fesum hadisidir işte bu. Efendimiz Aleyhisselam'ın beraberliğine dair söz aldı. Kamer Aleyhisselam'a bura bildi. Gittikten sonra adımları efendim Musa Aleyhisselam'a geldi. Acil oraya indi, kondu. Tur'dan da iki bir genç Hadi bir tekrar girdi. Çifti yaparak yolda beraber geliyor olar arada gelen bir öyle bir şey var. Yani Hangi kavimler Çenindeki diğer ya ne haberlerle karşılaşıyor o yolculuğu sırasında. Ondan sonra geldi, yerdeki beygirhan iş adamı olduğu ya yani İmprodamaz bu dedi. İlden alışverişi biliyorsunuz nereden kuruyorum. İş adamı olduğu Ondan sonra bir daha geldiler, kesildi Ahmet Kırmız'ın bu tepeyi var. Biz de i̇şte orayı siyaret ettik. Kudüs'te. Orada İm kurdu ne var? Orada Muçağ Ersem, var. Eferdi Sanatullah Ersem kabrini ziyareye Bir de var mı Ben bu uçağın bir olur sual de diyor, bayağı kanı Çünkü önemli olan yavrum. bir bu kurduğu sual Abdülkadir nasıl duruyorlar? Bizim gibi durumları yok. Ölümleri bizim ölümlerimize Ve toprağın onların cesetleri haram arabelikti. Zaten normal bazı şehirlerinde toprak yeriyor. Ege kentler nasıl yiyecek? Orada garanti yok var. Ege kentler Ondan sonra bu yolculuk neyle sonuçlandırdığını Mesleği, at sahene. Arada çok işler oldu. Onlar bu son. Mesleklere başıma sonrasına kadar gelmiş gelmiş, bütün tekamberler dirilmiş o değil yani ruhun gelir o değil dirilmişler, dirilmişler o gece için toplamışlar Hepsiyle görüştüler, uzağa dağmışlar babası İbrahim orada İsmail Aleyhisselam babasıdır diye orada Muşa Aleyhisselam orada, hepsi o bir bir vayet 224 bin bir vayet sayısını açam Allah affet. Ama yani 100 bin'den fazla olduğu kesin. O kesin. Nebiler ve Resulü'rler hee saf saf oldular bazılar, Olandırması lazım. Efendimizin arkaçta kim durdu? İbrahim Akseram. sonra en üstü İbrahim Aksar. Ondan sonra sağda İsmail Akseram O üstünlük meselesi de değil. İsmail Akseram, saat Musa ama sağda durdu, solda İsmail Akseram'ın İbrahim iki oğlu. Böylece sağdan İsa, rasuller. Rasuller karşı 113'te. Rasûl ne demek? Yeni bir şartla göndermiş. Kitap eski kitap olduğu olsa da şartlarında hükümler değişenler, helal haram değişiklik yapılanlara Rasûl der. Öbürleri gibi yani sırf kendi doğa böylece oldu. Yazdıklarından da ilim ben nasılım? O da çok mu var O sırada sakin bir dinsel bir suudiyeci değil mi? Oh, um, uh. my Bastı. o zaman bura böyle her yere geldik bura şuradan gitti oradan bura ondan sonra nereye geçtik ve miyava miras demek badger miras badger dedik nuzan bir demek dibi kayaya dayandı basamak üstü birinci kat yok şamanın kapısına dayandı e ben sonra zemkeden direk çıkartılmadı çünkü gök kapısı böyle bir Gördüğümüzdeyiz idaresi de Mesih Aksan'ın idaresi olduğu için no. görürse, birinci kaç zaman açılıyor, mümin kuluhu kabul ediyor. Kâğıtlar olarak görürse, o devreden çıkartılıyor, oradan aşağı yuvarlıyor. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah kadar bulaşma bıraklarız. Çekil var orada. Evet. Böylece Birinci Gök geldi. Cevralli Aleyhisselam'ın yatarlarında oradan kapı açılması için Cevralli Aleyhisselam göl kapısı var. Kapıların böyle kapısı var. Kapı Göğün kapısı, kapısı var. Nasıl kapı? Uzunluğu ne kadar? Kitaplarda yazar ama mühim olan ya. Kapıyı çaldı cevabı arkadaşlar kavuşa almadan ama dünyanın biri geldiği için kavuştu ki ki sordu ben kim kavuşa alam dedi ben bana kim yanında olam dedi Muhammed Salam. başlarına uyanın, bedeni yavrum ya, rüya'da değil, rüya'da diyenler, görüşleri vakti değil, rüya olur ya? Aynen. Bir de karşıma kim çıktı diyorum? Adem babamı çıktı. Birinci başta karşı karşıma kaldı Adem babam. Niçin? Bütün öneriler O da ona tasdik yapıyor Ruhunu kayıp edin, münefsini kayıp edin Kavarca elbim bedenim kayıp bu temiz ruh çıkmış Onun için bunu Ruhliğindeki bacağına götürün koyun oraya Eğer kafirse bu Ruhun şarjiydi, münefsin şarjiydi Kavarca elbim beden şarjiydi Pis ruh, pis nefis, pis iyi konu yok, ateş yok, namaz yok. Yani var bizimki yedikakleri gibi de şeytalların asaresi var, seçerlerle bağlanan onların yanına koyduk. Oradan aşağıdaki deli olarak tıklasın. Yoklu. Haydi babamız bir bakıyor, öpülükürüyor. Evet. Şili binet, kime bir değişik olabilir? Ama yar geceyle bir özel geçeceğiz Şahid. Ondan sonra ikinci karşıma Yahya Ali Selamın, İsa Ali Selamın görüşler. Yani İsa Ali Selam ikinci karşıma oldu. Orada da neler oldu? Ondan sonra üçüncü karşıma kim var? Ben. He bir adam mı? Umar'a neyi dilerim yapıyorsun bunları ya? Sen de şimdi artık bir tane Dördüncüye geçin dedim hocam Eksik dersin Dördüncüye İdris O kesin Beşik bir açım var? Harun Aleyhisselam Altıcı bir açım bana kim var? Muhammed Aleyhisselam Onu biliyorsun 5-5-5'li indirdiği için Namazı. Ondan sonra yedinci bir var? İbrahim Aleyhisselam İdris Belki mantılla ne oluyor? Efendim? Hangisi var He? Üçüncü krafta kim şimdi? Çok Her parfa oldu daha. Her parfa olacak. Üçüncü krafta ha? Onu gördüğünüz zaman bir baktım ki Bu üst değil. Görüncü krafta de ilgisaydı. Beşikli krafta var istersen mu farkı? Şakalı göbeği ne kadar? Yar siyah beyaz etrafındalığın becidi toplamış mazif yoruluklar altı cihazdan uçak bir selam heybet gelal sert ve ahmetik сала bunu <gülüyor> böyle beton beton dinlemez. Bundan dolayı namaz yukarı doğru bakması barandır. Sakın namazda yukarı, bakmayın çünkü yukarı olduğundan olursa kör diyor. İse namazda yukarı bakanlar kör oluyor. Evet. Bakmayın. Çünkü o ilahi geliyor. O senin körlüğünün kabileliğine bak. O bu saat var. Saat var, bak. Şimdi bu mihraç biter mi? Evet. Git mi? Allah sağlığa da görürsem gitmez 5 ay altta ayda konuşamışsa bu iğrafim oluşabiliriz biraz ama kuzur mu bu da yapmıyorum yani he yani, yok he yani, orada var çıkartırsak böyle herhalde o an şimdi ne yapalım sizle ilerleyelim Siz işte biz hikaye böylece senin altını göreyim ondan sonra yarın geçtiği o namazı kılın inşallah Kısa. Onlar hemen tekrar duralım. Ayak alıyorsunuz Seyyid Ahmed el-Rufahi Hazretleri, yağı olan rejderinde kimdi Ahmed el, Ahmed el İlk lisesini anlatmak için yok. Seyret resimlerini beşte açar ki Rasulullah s.a.m huzurunda kavrini önünde durdu fihan edip göğde ki ki urşi var <gülüyor> ve Oh, yeah. Oh, Inshallah para continuar falando